ve kula mephtete bidâa ve kula bidâa zâlala ve kula zâlala fil ve bâdû. Muhterem kardeşlerim, selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Normal seyrinde devam eden rütürn derslerimize başlamadan önce geçen hafta hatırlatıldığı gibi.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 Derir İbn Abdullah radiyallahu <gülüyor> anh Sahabi. Allah Resulü arkadaşlarından. Ki kendisinin künyesi nedir? Abu Amr'dır. Derir İbn Abdullah İbn Cabir el-Beceli el-Ahmesi. Ahmet Beci kabilesinin bir boyudur. <gülüyor> ve Beci ile ve Kasem de iki kardeştirler. <gülüyor> Kahtan kabilesindendirler. Rabia İbn Nezar olduğu da söylenmiştir. Cerir İbn Abdullah radıyallahu anhu ömrünün sonunda Medine'ye geliyor ve ashabına ne yapıyor? Ee, İslam'la kendisini <gülüyor> müjdeliyor ve kendisi Cerir İbn Abdullah radıyallahu anhu hakikaten imanında sadık, hakkı söyleyen, hakkı hiçbir zaman gizlemeyen Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan birisiydi. Ki Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü diyor ki kendisi Zerif Abdullah Baya'tun nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem ala iqamu salla ve itaiz zeka ve nushe'li kulli'nin Biliyorsunuz insanlar çevrelerden geldikleri zaman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 Deuz kabilesinin büyük bir putu vardır. Ve Gerir İbni Abdullah'ı o putu yıkmak için görevlendirmiş ki kendisi de radıyallahu anh'ın o putu ne yapmıştır? Yerle bir etmiş, devirmiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalâsı vesselâm buna binaen kendi kavmi olan Ahmet kavmine ve onun binicilerine, at binicilerine ki Ahmet kabilesi o zamanlar ata biniciliğiyle meşhur olmuş bir kavimdi. Yani süvari olan bir e, topluluktu. Ki Ahmet kabilesi kendisiyle beraber yani Ceril İbni Abdullah radıyallahu anh beraber Bukhari'de geldiği gibi ne yapıyorlar? O devsi, o büyük putunu yerine birizlik Allah Resulü'nün müjdeyi veriyorlar. Yine Ceril İbni Abdullah yakışıklı bir sahabe. Güzel yüzlü bir sahabe. Hatta kendisine Yusuf'u her Hazih-i bu ümmetin Yusuf'u denilirmiş. Uzun boylu bir zat. Hatta öyle ki e, ata bindiğinde neredeyse ayakları e, yere değecek şekilde uzun boylu ve güzel yüzlü bir sahabe imiş kardeşlerim. Kendisi Kufe'ye inmiş ve Ali radıyallahu anhu kendisini Muaviye radıyallahu anhu'ya elçi olarak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 Hicri 51 senesinde kendisi vefat etmiştir. Evet kardeşlerim, Cerir İbni Abdullah radıyallahu anhu ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, La yerhamullahu Men la, la yerhamullahu menna yerhamunna. insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Bu halde gelen lafız. Sahih-i Müslim ise diyor ki, Men la yerhamunna ise la yerhamunna. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Tabarani'de de gelen rivayette ise, Men la yerham men fil ardi, La yerham hu men fil semem yeryüzündekilere merhamet etmeyene, gökyüzündeki de merhamet etmez diyor. E, Taberi'de e, Ebu Davud Tirmizi ve Hakim'de gelen rivayette Erhamu men fil ardi erhamkun men fil sema Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki semada olan da size merhamet etsin. Taberi'de gelen rivayette Men la yerhamul muslimine la yerhamuhu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 Evet. Ee, ve diyor ki: "Ya tuzzu'r <gülüyor> rahmetu illa min şakiy." Allah'ın rahmeti ancak şakı olandan, insiz baht olandan başkasından çevril alınmaz diyor. Evet kardeşlerim. Daha önceki peygamberlerin tamamından olsun veya kitaplarından tamamında olsun bu Allah Azze ve Celle'ye vasfedilen rahmet sıfatı muhakkak sikletmiştir.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 O yüzden bazılara çıkmışlar bunu Allah Azze ve Celle'nin bir sevabı veya karşılığı diyerek tevil etmeye gitmişlerdir. Ama ehli sünnet dediğimiz gibi bununu sadece olduğu gibi kabul etmişler. Diyor ki Allah Azze ve Celle قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ يَفْرَحُ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يَزِنْهُ Ey Muhammed diyor onlara de ki Allah'ın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 Bu hadisle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. İkinci hadiste bu misalde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın merhametiyle alakalı bir hadis. وَمَا اَرْسَلَّاكَ rahmeten lil لِلْحَالَمِينَ Allah diyor ki biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik buyuruyor Allah Hazretleri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 Usame i̇bn ibn Zeyd diyor ki radıyallahu anhu bizler diyor bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kızlarından bir tanesi Peygamber aleyhissalatü vesselama bir elçi gönderdi ve çocuğunun e, neredeyse ölüm sekaratında olduğunu küçük çocuğunun e, muhakkak gelmesi gerektiğini söylüyor.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 <gülüyor> bu rahmetun diyor. Yani bu gözyaşı var ya Allah az ve kullarının kalplerine koyduğu rahmettir diyor. Ve inna ma Muhakkak ki Allah kullarından merhametli olanlara merhamet eder diyor. Evet kardeşlerim. Bu da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 muhacirden ve ensardan içinde Ebu Bekir radıyallahu, radıyallahu anhu, Umar radıyallahu olduğu halde o ordunun başına komutan olarak gönderiyor. Ve buyuruyor ki vallahi diyor. O diyor yani Usame bin Zeyd radıyallahu anhu emirlik için uygun münasip bir kimsedir diyor. Yani kendisini yadırgayan kimseye. Yani düşünün. Muhacirden, Ensardan kimseler var, büyükler var. Daha gencecik bir çocuk. Ebu Bekir var radıyallahu aleyhi Ömer radıyallahu anhu olduğu halde genç bir delikanlı ordunun başına. Yani bu uygun değildir gibi itirazlar geldiğinde. Vallahi diyor emirlik için uygun bir kimsedir diyerek Allah Resulü Aleyhisselam onu teyit ediyor. Yine Buhari'de ve başkalarında gelen hadiste diyor ki kendisi ve torunu Hasan Rabbı için anhu için, anhu için, Allahum ve inni uhibbuhuma. Allahım ben o ikisini çok seviyorum. فهبهما. Sen de o ikisini çok sevdiğine ne yapmıştır? Utana Rabbı anhu için ve torunu Hasan Rabbı anhu için dua etmiştir. Evet kardeşlerim kendisi 15 yaşındayken evlenmiş.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 ganiyetten bir şey verildiği zaman oğlu Abdullah'dan daha üstün tutarmış. Usame radıyallahu adını bunun sebebi sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Usame'yi daha çok severdi diyerek ne yaparmış? Kendisi oğlu Abdullah'dan daha üstün tutarmış. Radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Yine kendisi Orak ehli ile Şam ehli arasında meydana gelen savaşa katılmamış, ondan uzak durmuş ve Kura vadisinde 54 senesinde, 54 senesinde vefat etmiştir. Ve kızlarından bir tanesi ifadesinde çünkü hadisi e, kim olduğu, hangi çocuğu olduğu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hangi kızları, o kızlarından hangisi olduğu zikredilmiyor. Ama burada e, Musanef İbni Ebi Şeybe'de geldiği gibi, İbni Ebi Şeybe'nin Musallanesinde geldiği gibi o kızının Zeynep Radiyallahu Anha olduğu ifade edilmiştir. Ki nitekim zikredilen hadiste Allah Resulü Zeynep'in yanına geldiğinde kızı Zeynep'in yanına geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri yaşarmış, ağlamış ve bir adam ey Allah'ın Resulü neden ağlıyorsun? Muhakkak ki sen bizlere ağlamayı yatakladın diyerek ne yapmıştır? Hadisin geri kalanını zikretmiştir. Evet kardeşlerim Hadiste geldiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok güzel sözler söylüyor. Ve diyor ki Inna lillahi ma'akada ve lehum me'ata'' ''Veren de alan da Allah'tır.'' diyor. Şimdi bu ve diyor ki Rahimullah ''Bir insanı teselli etmede veya taziyede en güzel sözler bunlardır.'' diyor.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 Ve hakikaten hakikaten kadere imanı hakikaten çok üst derecedeydi. Ve olay Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ikisi için de dua ediyor. Evet kardeşlerim. O yüzden insanın ne yapması gerekirse?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 dilediğini yapandır, dilediği şekilde tasarruf sahibidir. O yüzden her şey belli bir ecelledir, belli bir vakte kadardır. O vakit geldiği zaman ne bir dakika, ne bir saniye ileri alınır, ne de bir saniye geri alınır. Artık ecel geldi mi, kalemler kalkmış, defterler dürülmüştür. O muhakkak Allah Hazreti Celle'nin dilemesiyle ne yapacaktır? Muhakkak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 Allah Azze ve Celle'nin şansiyede bulunduğu bu sözleri ne yapacaksın söyleyeceksin. Lillahi mâ ve lehû mâ a'ta ve şeyin indehû ve Veren de alan da Allah. Ve her şeyin Allah katında ne var? Bir ecrim, bir zamanı var. O zaman geldi mi işler biter. O yüzden ne yapacak? Sabredecek. Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirecek, sözler söylemeyecek. Cahriye'de yaptıkları ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın yasakladığı o davranışların hepsinde ne yapacak? Mahalleri tutacak. Onların başına bir musibet geldiğinde ne derler? İnna minlâhi ve innâ ileyhi raciûn Biz Allah'tan geldik. Allah'a ait ve yine O'na döneceğiz. Bunlara ne yapması gerekir? O'nun söylemesi gerekir. Çünkü her şey Allah'ın kaderiyle gerçekleşir. Bir Müslüman da ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olur. Olmak zorundadır. O yüzden diyor ki İbnül Kayyim Rahimullah sabrın hakikati şudur ki diyor insanın diyor iyi ve güzel olmayan şeylerden kendisini yasak etmesi, kendisini beri yıkılmasıdır Böylelikle sabır üstün tutulan güzel bir ahlak olarak ne olmuştur? insanlardan yerini almıştır. Evet kardeşlerim. Ve ne diyor? Allah'a kadere iman ederek ve Allah Azze ve Celle'nin emrine teslim olarak ve Allah'ın vaadine teslim olarak ne yapar? O niyetinin ecrini de yalnız ve yalnız Allah azze ve zemle denmekler. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları <Gülüyor> tavsiye olsun. ettikten sonra, nasihat ettikten sonra kızı muhakkak gelmesi için ne yapıyor? <Gülüyor> Israr ediyor. Muhakkak geleceksin diyor babası.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 Hazreti Zeynep radıyallahu anhada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla çağırması nedir? Sebeplere sarılması dolayısıyladır. yoksa kaderi değiştirmek nedir? Asla asla değildir. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gelmiş, o çocuğa dua etmiş, Allah azze ve celle de onun duası sebebiyle ne yapmıştır? O çocuğuna şifa vermiştir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 merhametli olanlara merhamet ederdir. Demek ki o gözyaşı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kalbine koyduğu merhametin nedir? Bir gösterilmesi. Başka hiçbir şey değil. Yoksa o anda sahabenin anladığı gibi kendisinin yasaklayıp da kendisinin tekrar vuku bulabileceği at, bir şey atla düşünmeler. Yani şu mümkün değil ki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 Aldatmasın kandırma. Ne demektir bu? Yani <gülüyor> Allah ya işle bir şey olmaz. Allah nasıl Hayır. Evet. Allah'ın rahmeti nasıl genişse gadabı da öfkesi de o kadar geniştir, şiddetlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Cennet var. Cehennem de var. Biz Allah azze ve celle'nin evet cennetini umarız ama cehenneminden de Allah'a sığınırız. Rahmetinden ümit kesmeyiz. Ama gadabını da unutmayız. O yüzden kardeşlerim o cahiliye dönemindeki insanlar dediler ki ayeti kerimede geldiği gibi وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ مُسْكُدُوا لِلرَّحْمَانِ O müşriklere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 rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylemiz. Ya Rabbi bizler hepimiz günahkarız. Eğer bizleri bağışlamaz, merhamet etmezsek muhakkak ki bizler fitrana uğrayanlardan oluruz. Ya Rabbi bizleri affet, bizlere merhamet et Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yalnızca seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Hakkı hak bilip